وجئ بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد يا الله يا يا حنان يا Mevlana İmam-ı Rabbani kattesallahu sirrahü s-samadani Kendisine mektup yazan zatın bir haberine son derece memnun kalmıştı. Mektubu yazan demişti ki, efendimiz biz burada 50-60 kişilik cemaatler halinde 5 vakit namazı cemaatle kılıyoruz dedi. Bundan son derece memnun kaldığını beyan etti ve en son satırda şunu söylemişti. İnsanın iç alemi, insanın batını, insanın iç alemi Cenab-ı Celle Celaluhu zikretmekle, insanın dış tarafı da, zahir tarafı da, şeriatın hükümleriyle müzeyyen, süslü olması dünyada ne muazzam bir nimettir. Dünyada bundan daha büyük bir nimet yoktur. Kalbin, kafan, ruhun eğer Cenab-ı Celle zikretmekle. Peki dışında elin, ayağın İnsanlara bakan tarafında şeriatın hükümleriyle eğer dayalı döşeliyse, müzeyen ise, süslüyse, o oh ne güzel. dünyada bundan büyük bir devlet yoktur. Buyurdu ve devamlı buyuruyor ki, Wallam makan ekserun nasin fi hadil ayyamin. İnsanların çoğu bugünlerde yetesahelun fi eday salatin. Namazı yerine getirmekte gevşeklik gösteriyorlar. Valla mekene ekserun nasin fi hadil eyyami yeterselune fi edayi salatin. Bugünlerde insanların birçoğu namazı yerine getirmekte gevşeklik gösteriyorlar. Valla yetek kaydune bittum anini ve tadil arkanin. İnsanlar namazdayken bir sükunet hali, bir kalp huzuru, namazdaki rükuların, secdelerin, kavmelerin, rüküden sonra kıyamı doğruluyoruz, o kıyamın hakkını vermeye pek mukayyet olmuyorlar. Namazı tıraşlıyorlar senin anlayacağın. Naseptun'a hocanın affedersin, Leylene çevirdiler. Leyleğe bakmış, boynu uzun, kanatları bir acayip, ayakları uzun, bu demiş ne biçim kuş... Kafayı kesmiş, kanatları kısaltmış, bacağı kesmiş, hah demişini bir kuşa benzedin. Şimdi o misal, velayet ekidun bi't-tumaninete ve tadil-i -bittum Namazın, namazın bel kemiği mesabesinde olan tadil-i riayet yok. Namazda sükûnet haline mukayet olmak yok. Halbuki tadil erkan İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre vaciptir. Bir insan vacibi terk etse secdesi sevi yapması gerekiyor. İmam Ebu Yusuf'a göre ise tadil erkeniyet yani rükusunu, secdesini, kavmesini rükudan sonra kıyama doğruluyor semiallahu velhamdü rabbena ke'n derken bunların hakkını vermek farzdır diyor Ebu Yusuf mayallahutaala. Ki terk etti bunu, bunu yerine getirmedi. Bu namaz gitmiştir. Bu namaz beş para etmiyor. Tekrar bunun kılınması gerekir diyor İmam-ı Ebu'sufrahimallahu Teala. Sonra sükûnete hali bir ahistelik. Ya yani işte e, kongreye yetişen bir adam nasıl ki koşar acele acele vesaire falan o misal değil. Hatta eski ulema diyorlar ki rükûya gittiğiniz zaman, rükûya gittiğiniz zaman sırtınızda bir bardak dolusu su olduğuna kabul edin. İçisi dolu bir bardak kabul edin böyle duruyor. Siz de rükûdesiniz, sırtınıza koymuşlar bardağı. E, su, eee, dümdüz dur duruyor ve ruküden diyorlar, eee, Allah'ın hamdülillahi rabbil deme doğrulduğunuz zaman bardaktaki su o kadar boşalacak ki dibinde tek bir damla su kalmayacak diyorlar. Yani o, o demek yani o ayar, o ayar rükûsu, secde, e, kıyam ve secdesi, tas dağım olacak. Sükunet hali diyorlar. Sükunet hali diyorlar. Yani kafanla kalbinin bir araya toplayacaksın. Kafanla kalbin arasında eğer örümcekler ağ kurduysa bu namazdan da bir fayda yoktur diyorlar. Namış ı Şarani Teala buyuruyor ki sahabe-i kiram radıyallahu teala namazlara durdukları zaman bir takım kuşlar gelip kafalarına konarlardı. Çünkü hayvan baktığı zaman bu insan değil. Bu olsa olsa affedersin kazıktır. Kazıklar bu kadar yani sabit ve sakin durur. Öyle şun, işte başına bir pike yapayım şunun başına bir konayım derlerdi. Onlar namazlarda bu kadar ciddi ve mukayyet ediler. Hatta bazıları, hatta bazıları geç tadili erkanı yani namazda kendini kaybediyordu. Öyle bir efendim tüm aninet var ki, öyle bir huzur ve sükun var ki, bir insan nasıl ki diyelim e, çok yorgun, banyoya küvete girdin, oh dedin, yani oradaki rahatlıktan başka bir şey düşünmüyorsun, latteş bir ve temsil namazlardaki hali böyleydi. Sağda-i kiramdan bir tanesi diyor ki, çarşıya gidiyordum diyor bir şeyler almaya peygamberin de evine uğrayayım sorayım bir ihtiyaç varsa alayım diye uğradım baktım ki içeride bir hıçkırık sesleri geliyor ne oluyor içeride Hazreti Aişe radıyallahu anh'a namaz kılıyor ve namazda o kadar ingül ingül ağlıyor ki yani her taraf böyle islandı eşarpı vesaire örtmesi vesaire neticede dikkat ettim ne oluyor buna baktım ayet-i şerife okudu ondan sonra zamm-ı sureyi okurken fe mennallahu aleyna ve vakana azabass semum fe mennallahu aleyna ve vakana azabass semum fe mennallahu aleyna ve vakana yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim mümin kullarım, Müslüman kullarım cennete girince Cenabı Celle Celaluhu'ya hitaben diyecekler ki: "Rabbimiz bize ne muazzam iyilikler yaptı. Rabbimiz bizi cehennem azabından korudu." Bu şekilde bir mana ihtiva eden ayet-i kerimeyi okuyor. Bekle bekle bekle bekle yok. Namaz bitmiyor. O kadar kayboldu ki baktım ki biteceği yok. Dedim ben bari gideyim kendi ihtiyacımı göreyim, geleyim. Gittim, gelirken dedim ki bir daha uğrayayım ki işte varsa bir ihtiyaç peygamber evinde onu yerine getireyim diye düşündüm. Geldim baktım, Hacı Daişe hala kıyamda. Femenallahu aleyna ve kanâdâmessemûn Er taraf sel oldu, ceyhun oldu. Namazdaki tüm anet ve minnetleri böyleydi. Tadil erkanı. Şimdi Yani biz biraz matematiksel düşünecek olursak, yani rüküsünün secesini yapacak ama öyle bir hal yakalamış ki namazda rüküye gidemiyor. Açlıman radıyallahu anh namaza durdu. Zamm-i surede İdazul ziletil ardu zilzale okuyor. Ee, geldi geldi. İdazul ziletil ardu zilzale ve khuracetil ardu esdalaya ve kâlel insan nâle gül <gülüyor> Emedi sonra kendine gel tekrar el ayağa kalktı. İdrazul zeletin arzuz inzaleha ve خرجت الارض ve al insan gitti. Olmadı insanı maladan aşağı geçemedi. Cenab-ı Hak Celle Celalühü ahiretteki hali tasvir ediyor. Yer yüzü zangır zangır sallandığı zaman Peki toprak içerisindeki madenleri, işte ölüleri, mezarları fışkırttığı zaman, yukarıya attığı zaman ve insan da Vakalel insanıma ne oluyor ya, her taraf allak bullak olmuş diye söylediği zaman Cenab-ı Hak devam ediyor, gidiyor böyle. Ahiret hali tasvih ediliyor ama yürek kaldırmıyor. Tüm aninette bunlar var. Ondan sonra bakıyorsun tabiine geliyor, tebevü tabiine geliyor, hep aynı heyecan, hep aynı sükunet hali. Onun için, onun için sonra gelenlerin de onlar gibi olması gerekiyor. Resul-i Ekrem sağ bu ümmetin, bu ümmetin ilki, ilk nesli neyle? İhya olduysa, hangi hareketle, hangi ameli i salihle ihya olduysa, son nesli de aynı şeyle ihya olacaktır buyurdu. İlk nesil ne yapmakla, mutlu olduysa, bahtiyar olduysa, salah hal sahip olduysa, yani senin anla çıtayı yakaladıysa, son nesli de aynisiyle olacaktır diyor. Yani bir değişiklik yok. Zinnun-u Musri-i Kuddize arkasında namaz kılan diyor ki, geldi namaza durdu, Allahu Ekber dedi gitti. Adam Rukiye'ye gidemiyor, adam secdeye gidemiyor. Hatta öyle şeyler var ki yani e, abartıyor da zannetmeyin kitapların yazdığı şeyler bunlar. Düşün ki iki rekatlık bir teheccüd namazı kılıyor, birinci rekatını bir gecede bitiriyor, ikinci rekat öbür gecede bitiyor. İki rekatı bitiremiyor adam. Bizim namazlarımıza ne demek lazım? Artık herkes kendi muhasebesini kendisi yapsın. Burada efendim Mecidiyeköy'de Volvo'nun ajantası var. Volvo biliyorsunuz İsviçre'nin malıdır. İşte kamyon yapıyor, taksi yapıyor vesaire. Oranın efendim müdürü, ajanta müdürü birkaç sene önce İslam'a girmişti. Onla bir röportaj yapıldı. Denildik ona: "Beyefendi, İslam'a ne binaen girdiniz? Ne oldu yani ki İslam'a girdiniz?" Adam dedi ki: "Bana kimse dedi İslamiyeti anlatmadı." dedi. "Ben bir Kenyalı Müslüman gördüm dedi. Böyle sarıklı, sakallı, cübbesi vesaire falan bir namaz kılıyordu dedi. Bir namaz kılıyordu. <gülüyor> o iyiliği, e, eğilişleri, rukiye gidişleri, kalkışları vesaire beni bitirdi, bitirdi, bitirdi." Dedi. Bak da dilerken ne yapıyor? Bana kimse istemedi anlatmadı dedi. Ben sadece hali gördüm, bittim ben dedi. Ebu'l-Khayr <gülüyor> ayağı kesilecekti. Doktorlar ayak gidecek diye e, rapor verdiler. Yok dedi bırakın ayağı mı kestirmem dedi. Sonra müritleri dedik doktora biraz sonra namazı duracak dediler. Secdeyken ayağını alırsınız dediler. Ebu hayr Aktağ'ın secdeyken sağ bacan adam ee, dizinden kesti aldı. Ebu hayr haberi olmadı. Ben de namaz kılıyorum değil mi? Ve la yetekeyyedune bittum animeti ve taadiller <gülüyor> kâni günü Bizde bir takım insanlar namaz kılıyor matum aninet yok, sükunet hali yok ve tadiller kendi, tadiller de yok. Rükülların secden hakkını vererek namaz kılma yok. Böyle bir durum olunca arattı ben istedim en ektübe yazmak istedim fi hazel babin. bu konuda efendim bir şeyler yazmak istedim bir tekiydi ve mubaalakatin üzerine basa basa bir darore istedim istemez. Şimdi hep cihattan bahsediyoruz. Küffarı şöyle yapmak lazım. Gel Amerika git Avrupa bilmem ne vesaire vesaire. Tadili den ne haber? Namazlar nereden gidiyor? acaba Muhammed Paris'e Faslu hitabında buyuruyor ki ubudiyetten bir şey anlamayan rububiyetten bir şey anlamaz diyor. Yani kulluk ve kulluğun yerine getirilmesi, meselelerinden bir şey anlamayanın Mevla'yı tanımaktan ne alakası var diyor. O Ubudiyetten bir şey anlamayan, rububiyetten bir şey anlamaz. Allah Celle Celaluhu önce kendisiyle olan ilişkilerimizin dikkate ve tiye alınmasını istiyor. Ondan sonra peki cepheye. Sorsam veya bize sorsalar, ya işte savaştayken ne yapılır önce? Ne yapılır? Savaştır değil mi? Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَكِيتُمْ فِيَةً فَاسْبِتُوا فَاسْبِتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ benim mümin kullarım, cici kullarım, şeker kullarım savaşa girdiğimiz zaman öteklik göstermeyin, korkaklık göstermeyin, ayaklarınızı yere çakın. Peki ya ondan sonra ne yapacağız? Silahı efendim tadı tadı tadı tadı tadı tarayalım mı? Bir dakika duruyor. ''Tesbetü ve zikörüllâhe Ayaklarınızı yere çaktınız mı? Çaktık ya Rabbi. Ha, şimdi elinizi tesbihi alın veya da neyse dilinizde Allah Allah, Allah Allah Allah veya La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bak savaşa böyle hazırlık yapın diyor cenab Hak. Savaşı siz kazanmayacaksınız, ben kazanacağım, siz kazanıyor gözükeceksiniz diyor. Ecdadın bastığı bir kitap adı Nusratul Cunud diye Arapça bir kitaptır. Orada ordu savaşa girmeden önce ne okuyacak, ne yapacak vesaire onların atıyorlar. Şimdi benim topum, benim tüfeğim bilmem ne tamam, eyvallah ama bak neler oluyor neler. Eskiden Ecdat savaşa gittiği zaman diyelim Batıya, burada efendim şimdiki İstanbul Müftülüğünün olduğu yerde Meşihat makamı vardı, Şeyhülislamlık makamı. Oradan askerlere, oradan askerlere birer kağıt verilirdi. O kağıtta Ashab-ı Bedir'in, Bedir savaşında savaşan 309 tane sahabenin ismi vardır. Ve savaşa girilirdi, girilirdi. Savaş kazanılmayacak gibi bir durum olursa veya aleyhte bir durum gelişecek olursa ecdad çıkartırdı o 309 tane sahaben adını kurdu. Ya Rabbi şu adları zikrundan zevati kiramın hürmetine ne olur asakir-i Mansur-i Muhammediyeyi mansur, Muhammed mansur Muzaffer-i Allah'ın. Memleket, bunlarla kazanıldı, bunlarla. Fe yembeği el istimâo vel isgâvum. Peki öyleyse, öyleyse yatacaklarıma kulak verin, tür dikkat kesilin diyor. Madem ki böyle bir şey ihmale gidiyor, öyleyse bu ciddidir bu. Allah'la beraberliğin yegane olduğu yer, namaz salidir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddize Sirruhu, ve Rabbani anlatıyor, orucu en büyük ibadet görür. Oruçtan daha büyük bir ibadet yoktur der. Niye? Cenab-ı Hak Celle Celle buyuruyor ki, ''Oruç benim içindir, onun mükafatını özel olarak ben vereceğim.'' diyor. Peygamberimiz böyle buyurduğuna göre, aktardığına göre, Neticede, yadısı kudsi, neticede e, oruç en büyük ibadet. Rabbani diyor ki, ben aynı düşüncede değilim diyor. Oruç değil, namazdır en büyük ibadet. Çünkü Resul'e kim buyurdu ki, اَسْصَلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ Namaz kişinin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yükseliş kaydetmiş olduğu yegane ibadettir. Mevla ile beraberliğin tesit edildiği yegane an namaz anıdır. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle alemi mülkte idi ama yani namaz dışında bedeniyle veyahut da namazda beden hasebiyle alemi i mülkteydi ama ruh hasebiyle alemi i melekutteydi diyor Hucveri. Yani görürsün böyle adam namaz kılıyor, eti ve kemiği tamam burada gözüküyor vesaire. Ama et ve kemik değil, et ve kemik küfedir. Asıl ruhtur işi gören. O nerede peki? O alem mülkte değil, alem meleküttü. Müslümanın da konumu Müslüman da konumu bu çizgide olması gerekiyor. Ankara'nın Ayaş diye bir kazası vardı. Ayaş. Bir zamanlar Ayaşlı Şevki Efendi vardı, Allah gani gani rahmet eylesin. Gören diyor ki, bağda gördüm onu diyor. Bağındaydı diyor. namaza durdu, bütün ağaçlar, elma, armut ağaçları erken sahtıkmışlardı. Ve tadili erken üzere, aheste ve tum'ane üzere namaz kılıyorlar diyor. Odunlar tadili erkene riayet ediyor. Ben tadili erken taktım, tındığım yok. Neyin namazı bu? İş yapmak mühim değil, iş yapmak mühim değil, iş yapmak mühim değil. Yapılan işin Allah'ın kitabına İkametin, Sünnetine muvafık olması, uyum sağlaması esastır. Allah burada hepimize kâmet iktidarlar nasip etsin. Ah, ve külü şeriatin, gayr muayyedetin belhakika ve gayr makbul. Ve külü hakikaten gayr mukayyetin bir şehr, bir şeriat ve gayr makbul. Mamkusheri e öyle buyuruyor. Bir namaz ki, şeriatın bir hükmü ki, eğer onun içi gittiyse özü yok diyelim. Özü yok, sadece suret var, kabuk var, kabukta kaldıysa yok, fe gayrı Peki, fe hakikatin gayrimukayyedetin bir şeriha, fe Hangi tasavvuf tarikat hali ki, hangi kalbi bir amel ki, eğer fıkka uymuyorsa, şeriata uymuyorsa, fe gayrı mekbul. O tasavvuf tarikattan da hiçbir şey olmaz, beş para etmez diyor Kabuk içi tamamlayacak, iç kabuğu tamamlayacak diyorlar. <gülüyor> Kale muhbirü sadık, peki muhbirü sadık Resul-i Ekrem s.a.v peki buyurdu ki Aleyhisselam a.s.v un nasi sirkaten en büyük hırsız, hırsız en kötüsü var ya kimdir diyor Resulü Ekrem min namaz hırsızı namazından çalan insan ruküden çal çalıyor ondan sonra işte secdeden çal çalıyor kavmeden kıyamdan çalıyor vesaire bundan daha büyük bir hırsız yoktur görüldüğü yere tutuklanması ve infaz Galıyarasın Allah ve efendim e, dedder ki yarasın Allah vakitte gösterkümün salatiyi insan namazdan nasıl hırsızlık yapar ki nasıl çalar ki kal la yutun rukü'a ha eki ve la sujud'e tamamlamıyor secdesini tamamlamıyor bu hırsızdır hem de en büyük hırsızdır. Ve kal aleyhi ve ala ali salatu vesselam yine peygamber efendimiz aleyhi salatu vesselam buyuruyor ki la yansurullah ila salati abdin Allahu teala layukimi fiha sulbuhun Cenab-ı Celle celaluhu bir insan ki namaz kılıyor rükudan böyle işte kıyama doğru e, doğrulduğu zaman belini tam doğrutmuyor Demin ki bardak hikayesi var ya, Hani bardağın içerisinde su tam dökülecek şekilde dost doğru olmuyor. Hatta doğruluktan sonra da subhanallahil azim diyecek kadar beklemesi lazım. Bütün organların, eklemlerin, mafsalların yerli yerine oturmasını bekleyecek. Peki... <gülüyor> La <Sessizlik> yani, secdesi la yuqimu yani, peki arasında birini tam doğrutmadan pek namaz kılan bir insana Allah Celle Celalhu, rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunun efendim namazına not verilmiyor. İbnül Munzirin tahlîm Kadr-i diye 700 sayfalık bir kitabı vardır ki 700 sayfa sırf şu üzerine gidiyor. Mesela o kadar ciddidir. Ama insan önce namazın mantığını iyi kavraması lazım ki tadili erkanı, tüm anineti vesaire falan bunları yerine getirsin. Namaz yani bir cimnastik değil, bir kültür fizik hareketi değil. Ondan sonra uyuşukluğu atmak için bir antrenman var bir şey değil. Namaz bambaşka bir şey. Önce olayı bir kavrayacaksın, ondan sonra bak bakayım. Hatta Feriddin Attar Kuddesiru Tezikatül Evliyası'nda diyor ki bir genç gördüm diyor, bir delikanlı gördüm diyor, Allah'tan işte ya Rabbi bana şöyle ibadet yapma işte, gücü ver, kuvveti ver, Allah'ım namazım böyle olsun, Allah'ım orucum böyle olsun diye yanık yanık dua ediyor. Tamam, güzel. Ve Bestami biraz daha böyle aşikane konuşuyor. Diyor ki, ya bu genç ne söylüyor diyor ya, ne namazı diyor Allah aşkına, ne orucu diyor ya. Aşığın diyor namazım olur diyor. Yani namazın aşkı, namazı emreden Allah'ın aşkı adamın kafasına öyle vurmuştur ki adam namazda mıyım namaz dışının belli değil diyor. Bunun demek aklı başında kalıyor diyor namazı şöyle olsun böyle olsun vesaire falan. Sözde belki biraz sekir var ama mesaj alınıyor. Aşk olduktan sonra Allah'ın izniyle hepsi yoluna girer. Onun için namazın temelde çok iyi kavranması gerekiyor. Mantığının çok iyi bilmesi lazım geliyor. <gülüyor> Müdürün çıkarken tam tekmil çıkıyoruz. Aynaya bakıyoruz, saç sakal tarıyoruz, bilmem ne elbise falan filan değil mi? Aksi müdür kovar bizi defollan da <gülüyor> Makama saygısı olmayan adama benim saygım yoktur. Al dilekçeni çıkara. Kovarlar insanı. Eksiğimiz çok cemaat. Allah mededi inayet eylesin. Amin. <gülüyor> hâtemüs Esam kul bize diyorlar ki nasıl namaz kılıyorsun? Namaza hazırlığın nasıl oluyor? Peki rükûun secden nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Anlatayım diyor. Ben diyor bu fakir diyor namaza başlamadan önce bir zahiri abdest alırım bir de batini abdest alırım diyor. Zahiri abdestim suyla olur. Batini abdestim ise tövbe istiğfarlı olur çift yönlü bir temizlik yapıyor. Bir zahiri abdest alırım, bir batını abdest alırım. Ondan sonra camiye gelirim diyor. Namaza duracak olduğum zaman diyor, önce diyor, Be Beytullah'ı kendime diyor, şahit tarım diyor. Beytullah'ı kendime şahit tarım diyor. Makamı İbrahim'i şu iki kaşımın arasında, gözümün arasında var kabul ederim. Cenneti sağıma koyarım, cehennemi soluma koyarım, ee, sırat köprüsünü ayağımın altına koyarım, Azrail'i de arkamdan geliyor düşünerek, azimle diyor bir Allahu Ekber der namaza girelim diyor. Sonra diyor heybetle diyor, kıraatı yaparım diyor, okurum diyor. Tevazu ile diyor rüküye giderim diyor. Sonra efendim e, tazarru ile diyor e, secdemi yaparım diyor. E, Hilin ve vakar ile diyor. Ettehiyyatı otururum. Şükürle selam veririm. Namazı böyle bitiririm diyor binanın bir dış cephesi var bir de diyelim mesela iç yöne var değil mi? Eğer bina sadece dışıyla olsaydı içi harap olduğu zamanda da güzel olması lazımdı. Halbuki ev alırken hem dışına bakıyoruz hem içine bakıyoruz. Bizim namazlarımız bir durumda. Ve la el nebiye aleyhi ve salatu ve selam. Resul-i Ekrem ve sellem. ve sellem racülen bir adam gördü. Gusalli namaz kılıyor. Wala yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Adamın rükûsü tam değil. Adam rükû tam yapmıyor. secdiği tam yapmıyor. Böyle işte kıtlama tavuk affedersin, ot otlar gibi böyle işte kut kut kut kut o şekilde bir namaz kılıyor. Eee vakaka sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ama ma takhafum? Sen korkmuyor musun ya? şu kıldığın namaz tarzında var ya şu kıldığın namaz yani haliyle ölecek olsan peki Muhammed sen Muhammed Mustafa'nın dini üzere ölmedin sen ölmeyeceksin sen bak demin demirdiği gibi çok büyük şeylerden bahsediyoruz dünyada İslam'ın hakimiyeti yok bilmem ne işte cihatlar şunlar bunlar vesaire falan filan eee burada neimiz var peki onun için sen İmam-ı Rabbani'den şaşma kardeşim. Birisi İmam-ı Rabbani'ye diyor ki, Şiilerin diyor İran'da Şii mezhebi var. Yani ehli bid'a, ehli sünnet değil. Şiilerin diyor imamet ve hilafet anlayışı bellidir diyor. Ehli sünnet ve cemaat acaba bu imamet ve hilafet devlet başkanlığı, Müslüman. Onlara emir olacak, reis olacak olan kişi ve onun seçim hakkında Eylül Sünnet ve Cemaat ne diyor? İmam Rabbani söyler misin diye bir mektubu yazıyor İmam Rabbani'ye. İmam Rabbani cevap veriyor. Diyor ki bu mesele yani diyelim işte e, iman esasları içerisinde geçmiyor. Yani iman şartları altı tanedir, yedincisi de işte imamet falan değil. İkinci bir mesele diyor İmam Rabbani. Ulema böyle söyler diyor bu kadar konuşuyor, fazla konuşmuyor ondan sonra diyor ki adama sen kim oluyorsun diyor bu ciddi meselelere burnunu sokuyorsun diyor bakın burası mühimdir burası mühimdir burası mühimdir şimdi radikaller, madikaller, dinlem neler falan filan şunlar bunlar, ne diyorsun sen ya sen ne diyorsun ya ama Rabbani buyuruyor ki bir insanın ümmete mal olan, ümmeti ilgilendiren böyle ciddi meselelerde soru sorması için veya bunları konu yapması için diyor önce dört hazırlığının olması lazım. Bu inşaatın dört tane somali var veya kolonu var. Bunlar tamamlandıktan sonra gelecek diyecek ki hocam veyahut da efendim bu mesele nedir İslamiyete? Ne onlar? Madde bir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bilinmesi mümkün olan noktaya kadar kişi, Allah Celle Celaluhu'yu tanıyacak. Efaliyle, esmasıyla, sıfatıyla, özdat-ı pâk tecelliyatıyla Allah Celle Celaluhu'nidir. İnsan tanıdığına selam veriyor, değil mi? Veya Müslümana selam verir. Rastgele herkese selam verilmiyor. Önce Mevla ile peki muhatap olacaksın. Muhatap olmak için önce bir kariyer lazım. Tanıyacaksın ki, ha, Cenab-ı Hak Cellece dudağın oynadığı zaman duanı anında kabul etsin. Mam Jafere Sadık adıyorlar. Siz nedendir? Sadattandır. Maalene net ofelay üste kabulene efendimizdir. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Dua ediyoruz. Allah Celleci kabul etmiyor. Buyuruyor ki, innekim te doğun emel la tarifunu Siz tanımadınız ki Allah'a dua ediyorsunuz. Ne kadar de siz takmir işte. O kadar. Bir insan buzlu cam arkasından görülmez. Aa ben birisini gördüm. Kimi gördün? Ne bileyim ben ya işte buzlu camdan böyle geçti gölgesini gördüm. Adamın gölgesini gördüm ama anlat bir şey yok. Ama Rabbani buyuruyor ki, önce Allah Celle Celal tanınacak. Sonra ikinci kademede her insan özelini ilgilendiren ilmi halini bilecek. Bir Ömer Nasuhi bilmeni ilmi hali değilim. Yani kitabın cildinin şirazesinin sökülmesi, dağılması lazım okunmaktan dolayı. Ama kaç kişinin evinde peki ilmi halı var? Vardır inşallah ama olmayan o kadar çok evler var ki eskiden her evde ecdat zamanında her evde mutlaka Kadı İyaz'ın bir şifay-ı şerifi vardı. şifay şerif ne var o kitap? O Resul-i Ekrem Savasemiş şemailini anlatıyor. Şimdi bazı evlerde 3 tane televizyon var. Tuvalette bir televizyon var. Mini ekran. O evlerde üç tane dört tane şifayı şerif vardı, bazı evlerde Rasul-i Ekrem dair bir kitap yok arkadaş ya. Yani Muhammed Mustafa haşa o evden kovulmuştur. E, ne bekliyoruz peki? İnsan savaşa çıkmadan önce bakım yapacak, yolculuğa çıkmadan önce arabaya bakım yapacak. Ne var ne yok, insan tesisatta savaşır. Ya Sultan Selim Mısır'a giderken üç deve yükü kitap götürdü, götürdü beraberinde. Adam çölde gidiyor, elinde Tefsir var, elinde peki buhari var, elinde peki işte Esir i Veysi var. Uyudu da iki saattir ki gözleri hep kırmızıydı. Uyku yok ki. Niye? Gecelen iş var. İbadeti var, tarikatı var. Khalife kendisi zikri var, fikri var, Resul-i sallallahu aleyhi ve uğraşıyor vesaire. Bir devlet böyle kuruluyor. O devletin harcında bunlar vardı. E şimdi ben hala biz tarikat lazım mı değilim bunun tartışmasını yapıyoruz biz. Olur. Allah göstermesin ama Amerika'nın elini öpeceğiz bugün işte. Niye? Bu gevşeklikle. Bu lagallugayla. Bazılarının bildiği bir şey var nedir o? Hoca ile uğraşacak o. Onun kendi günahı yok. Hoca ile uğraşacak o. Namazlar ne anlamda peki? Rasulüllahın sağ biliyor ki ki sen Allah'tan korkmuyor musun diyor. Eğer böyle ölsen limitte ala muhammed, muhammed Mustafa'nın dinizleri ölmüyorsun sen. Sen o kadar savaş ki <gülüyor> Cenab-ı Hak tanınacak bir. Yer. Herkes ilmi halli bilecek. İtikadı, ibadeti, esnafsan ticarette alakalı hükümleri bileceksin, orası da bir destan. Ticaret ne kadar ince hesaplar üzerine kuruluyor, bir sek var ya cemaat, Kimce ticaret yapmaz. Peki sonra üçüncü kademede bu İlmi al-Bilgir tatbik edilecek, dördüncü kademede, dördüncü kademede bir Allah dostu bulacaksın. Şu nefsi emmarenin ağzını burnunu kıracaksın, bu yılanın kafasını ezeceksin efendim hazırlık yapılmadan bir kişinin kalkıp da ümmete efendim mal olan ciddi konularda soru sorması caiz değil diyeyim Ben evet. En ciddi meseleler şimdi ayağa düştü. Herkes efendim ondan sonra hoca kesiliyor vesaire falan filan. Hafızı görür ondan sonra hürmet yok falan şudur budur. Veya hocaya göre hoca bilmem ne falan filan. Sakin milletin sırtına giden bir tabut misali vesaire. Bunların da bir gün hesabı sorulacak. Allah'ın büyüttüğünü, Allah'ın tazim ettiğini, bizim efendim küçültme hakkımız yoktur. 1850'lerde, 1870'lerde, Filibeli Halifeviz Efendi vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Fatih Camisi'nde, İlmi Hikmet'ten Kazimir okuturdu. Kazimir dediğimiz kitap, şu küçük parmak kader kalınında yok yani, bu kadar. Kitabı 11 senede bitirdi. 11 senede. 11 senede. Onlar iman ve İslam'la alakalı meseleyi konuştukları zaman yıllar yetmiyor. 11 yılda şu küçük parmaktan daha ince olan ilmi hikmetten gazimi yürü okutuyor. Ve Fatih camisine çıkarken talebe'yi i ulum onun sırtına alıyor. Ta bozdoğan kemeri var ya aşağıdan kafana giderken, ha oraya kadar hoca sırta gidiyor. İlim böyle tazim görüyordu, İlim böyle tebcil olmuyordu, böyle ihtiramla pekiyen ihya ediliyordu. Aha ki İmam-ı Rabban'ın buyurduğu, Cenab-ı Hakk'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi, ilim sıfatı, en çok sevdiğim sıfatlarından bir tanesi. O ki sen ilme hürmet gösteriyorsun, Mevla'ya hürmet, hürmet gösteriyorsun. Tamam, bana hürmet gösterene, ben de affedersiz Mevla sanki öyle söylüyor, hürmet ederim der gibi, devleti Mevla böyle ayakta tutuyordu. Devletin temelleri bu düşünce, bu iman, bu ikan üzerine kurulmuştu. Devlet böyle kuruluyor. Veydan. Yine biraz şerif tak. Ali aleyhi ve ala aleyhi salatu vesselam. Resul-i aleyhi salatu vesselam ki La mu salatu ahadikum. Sizin hiçbirinizin var ya namazın kabul edilmeyecektir. Ve tam olmayacaktır. Hatta yakume ba'da rükû ihabit tamam. Üç defa subhanarabbeyle azim dedin. doğru değil mi? Semi Allah'ın hamd'a Rabben'e Derken ve ve fi yani beli tam doğruluncaya kadar ve her uzuv her uzuv yerli yerine oturuncaya kadar Allahu Teala isminizin namazını kabul etmez ve o namaz tam değildir bütün organlar hepsi yerli yerine oturacak ondan sonra o namaz peki kabuldür diyor Resul-i <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem ve kezâlike kâle aleyhissalâfü vesselâm Aynı şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mâlem yek'ûd beynes secdâyni Bir insan ki iki secde arasında oturmuyor diyelim işte üç defa Süleyman Rabb'e alâ dedi gelecek, oturacak organlar girme geliyor sanki kaç taraftan bir sinyal bekleyecek dınn ikinci secdeye git o şekilde o şekilde Şimdi Yavuz Sultan Selim'in camisi, Yavuz Selim camisine ecdad öyle enteresan bir akustik yapı e, uygulamış ki. Yani insan kendinden geçiyor ya bu ne harikadır. Şimdi hoca efendi Miğrab'da yer camileri de var. Diyelim mesela Miğrab'da elhamdülillahi rabbil alemin bu ses camide yayılıyor gidiyor gidiyor gidiyor kapıya kadar karşı taraftan bittiğine dair hocaya sinyal gelince er rahmanir rahim duyuyor aa aa bittiğine dair sanki sinyal geliyor üçüncü ayete geçiyor şöyle gitse elhamdülillahi rabbil alemin rahim malik olmadı adam öyle bir mimari üslup kurmuş ki caminin akustik yapısı ses donanım sistemi hocayı tane tane tane tane tane tane, tane, tane okumaya mecbur ediyor adam binayı tadil erkena riayet et kıraata riayet et, dönüştürmüş Evet. Resulekem buyuruyor ki: "Mâlem yakud bayne's secdeteyni, eğer namaz kılan iki secde arasında oturmaz, welem yakul peki biri doğrulmaz, ondan sonra vezbu, yani yerli yerine gelmezse, la yitim musallatuhu." Bunun efendim, eğer namazı da makbul değildir. Ve merran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir <gülüyor> vahidin min'l musallin, Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir adama uğradı, faraahu Gördü ki, la yudum salati salatıv erkene ha. وَالْقَوْمَةَ وَالْجَزَتَةَ Adam, namazla alakalı hükümlere riayet yok, peki, rükümlere riayet yok, kavmeye kıyam da işte kıyamın hakkını vermiyor, peki etteiyyatıya oturacak vesaire hakkını vermiyor. Fekâle yine Rasûl-i Ekrem buyurdu ki, لَوْمِتْ تَعْلَى ذَلِكَ Bak, bu tarzları ölçük olsan var ya, la يُقَدُ لَكَ Sana denmeyecek, مِنْ ummeti يَوْمَ الْقِيَانَ Yarın kıyamette sana, bu Muhammed Mustafa'nın ümmetinden denmeyecek. Bunu götürün başka yerlere. resul Ekrem sağa selam buyuruyor ki öyle zaman gelecek ki bazı insanlar bazı Müslüman ölecektir. Belki cenazesi camiden kalkacaktır fakat mahşerde mezardan kalkıp Allah'ın hesap hesaplarına götürülürken Müslümanlarla beraber değil başka milletle beraber gönderilecektir. Kim o? Ateist kim o? Yahudi kim o? işte komünist kim o? Bilmem ne işte Hristiyan vesaire falan filan. Böyle olmak da var maazallah. Kullu nefsim tuhşeru ala hava ha. hawa haval kefretahu ve ma'rum. Vela amalu şeyan. Kullu nefsim ala hava ha kimin kalbinde, kime ve neye muhabbet varsa o duygu üzere mesajdan kaldırılacaktır o insan. Hemen heval keferate, kafir seven var ya, o onlarla beraberdir. Bunun hiçbir ibadat-ı taatı buna fayda vermeyecektir. Bugün ayın biri, dün akşam yapılan alemleri biliyorsunuz vesaire. Bir millet dün akşam kan değiştirdi. Bir millet dün akşam gömlemi çıkardı. Bir insan batıya uyma niyetiyle bir tek çekirdek bile yese bunun din ve imanı gitmiştir. Onları taklit niyetiyle. Allah o köpürün altına ne sular geçti, ne sular geçti. Din kimliktir arkadaş, din şahsiyettir arkadaş. Yaşanırsa kimliğin var demektir. Yaşanmıyorsa kimlik bitmiştir. Burada, burada net o kadar uzun bir yol var ki gider de gider, gider de gider, gider de gider. Azlamar radıyallahu sözü manidardır. Ve orada, ve orada büyük ders vardır. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanacaksınız diyor. Nasıl inanıyorsun? ehl sünnet vel cemaat, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i ve onların onların tabiileri. Onlar gibi inanıyorsanız, tamam o stilde yaşayacaksınız. Eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız, inandığınız gibi yaşamıyorsanız, bu sefer yaşadığınız gibi inanacaksınız diyor. Nasıl yaşıyorsun peki? Avrupalı gibi, Alman gibi, İngiliz gibi, Fransız gibi. Öyleyse itikadın da, itikadın da, peki bir Alman itikadı, bir İngiliz itikadı, bir Fransız itikadına dönüşecektir. Burada korkunç bir pedagoji, burada korkunç bir sosyopsikolojik olayı var burada. Bak ne oluyor? Ne oluyor? Davranış ve hareketler insanların peki şahsiyet ünitelerini oluşturuyor. Nasıl hareket var? O şekilde bir itikadi yapılanma var. Bu bağlamda, bu bağlamda çok şeyler kaybettik. Niçin dünyada Devrimler yapıldığı zaman diyorlar ki bundan sonra şöyle olacaksınız böyle işte oturacaksınız böyle kalkacaksınız vesaire. Çünkü o şekilde hareket ettiğin zaman o devrimi yapanın mantalitesine kafasına ve ruhuna göre yaşamış oluyorsun. Devrim mantığı budur. Dünyada en büyük devrim affedersiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin devrimidir. Ha inkılabıdır. Ha gitti her şey bitti. Sultan 1. Ahmed'in kanunnamelerinde vardır. Müslüman, Müslüman, Müslüman'ın giymiş olduğu çarık, sarı çarık olacak. Yahudi ve Hristiyan'ın giymiş olduğu çarık ise yeşil veya da lacivat renkli olacak. Niye? Haklar belli olacak, bitti. Hak batıla karışmayacak. Müslüman hamama gittiği zaman giyeceği takonya'nın kayışının süsü farklı, Yahudi ve Hristiyan'ın ikisi farklıydı. Müslüman, Hristiyan ve Yahudin'i giyip takunya'yı giymeyecek. Müslümanın banyo almış olduğu musluk farklı, Yahudi ve Hristiyan'ın banyo almış olduğu musluk farklı olacak. Hatlar belli olacak. Fatizi, şimdi itizine karıştı. Sapla saman, birbirine karıştı. Onun için Cenab-ı Celle Celaluhu, saflar peki karışmış olduğu sürece rahmet vermeyecektir. Ya eyyüle Cenab-ı Hakk'ın ve Ansar كَمَا كَالَ عِيْسَ بْمَرْيَمِ الْحَوَالَ مَنَنْ سَارِيلَ اللّٰهِ كَالْحَوَالِيُّ نَحْنَا <gülüyor> سَارُ اللّٰهِ Cenab-ı Hak diyor ki ey imandan kullarım, Allah'ın dinine yardımcı olun. Hani Meryem'in oğlu İsa demişti ki millete, ey insanlar Allah'a giden yolda kim bana hizmet edecek, kim bana yardımcı olacak? كَالَ الْحَوَالِيُّ نَحْنَا سَارُ Havariler dedi ki 11 kişi bunlar. İsa Aleyhisselam iman ettiler. Nahnu ensarullah. Ya İsa dediler. Biz bu davada seninle beraberiz. Başladılar çalışmaya, emir marık etmeye. Ne oldu sana? Fe amenett taifetum min beni israile ve keferett taife Saflar netleşiyor Allah Celle Celaluhu. Bir grup iman etti, bir grup küfretti. Tamam mı? Haklar ayrıldı mı? ayrıldı. Sonra ne oldu ey yedmel medine amenu ala du'vin zahirin. destekledik, dünyayı hakim oldular. Burada kal arkadaş. Burada kal. Tamam mı? Esas burası. E şimdi burada cami diyeyim, e biraz sonra neredeyim peki icabında? Televizyon karşısında put kesiliyorum icabında. Birisinin bir şovuna, aa ne muazzam şov yaptı ya, vay şu elbise ne kadar güzel lekeş sona vesaire ki Allah sevmediği bir şeyse bitmiştir iş. Mevla'dan yardım beklemeyi, istemeye yüzümüz kalmamıştır. Allah Celle Celal böyle çaprazlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Aa, ama, ama nasıl ki uçan uçağın bir kalkış pisti vardır, bir kalkış pisti vardır, Müslümanın da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e uçuşunun yegane pisti namazdır. Namazın hakkının verilmesidir. Allah burada hepimize kamel iktidarlar nasip eylesin. Amin. Sivaslı aşık ruhsati ne güzel söylüyor. Eğer sana yar olayım diyorsan Beş vakit farzını kıl kara gözlüm Sen de benim gibi beynamaz isen Var git cehennemde yan kara gözlüm Müslümanlık kıldan ince bir yoldur eğer ki sorarsan nimeti boldur. Sabah namazında nefsini Öldür, yönünü cennete dön kara gözlüm, yönünü cennete dön kara gözlüm. Bir temizce des aldığın zaman, dininin kadrini bildiğin zaman, öğle namazını kıldığın zaman... Bütün tamam olur din kara gözlüğün geçirme elinden gençlik fırsatın çıkarma kalbinden mahşer firkatın terk eyleme ikin dinin sünnetin bir bölük bırakma bin kara gözlün gönlünü yüceden uçurma sakın elinden devleti kaçırma sakın akşam namazın geçirmez sakım dünya güzelisin sen kara gözlüm Oh saati korkumda olduğun zaman yalınız ka birre girdiğin zaman Yatsın namazını Kıldığın zaman Sana kurban olsun Can kara gözlüm Rosati korkumda Olduğun zaman Yalınız kabire Girdiğin zaman Yatsın namazını Kıldığın zaman Sana kurban olsun Can kara gözlüm Sana kurban olsun Cankara kara gözlün sana kurban olsun Cankara gözlü. gözlün yüz sene sekiz sene şu milletin hamurunu yoğuranlar bu duyguyla bu namelerle yoğurdu biliyor muyuz? Evet. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Evet.